Benim sifatlarım budur, isimlerim budur. Olduğu gibi inanacaksınız. Bu da nereden gelmiştir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem diliyle. O da nedir? İki tane dili var. Bir Allah'ın birebir olduğu sözüdür, kelamıdır. allah Teala konuşmuş onu. Hakkıyla, hakiki. O da nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. O bir vahiy ile geliyor. O geliyor. Sözü, anlamı, edebiyeti, lafzı Cima'a aittir Rabbil Alemin'e ait. Orada Allah Teala bize kendi çimliğini açıyor. Bir de Resulullah'ın diliyle o da nedir? Hak'tir, vahid'dir. Anlam Allahu Teala'dendir, edebiyet, cümleyi kurmak Resulullah'tandır. O da sünnet-i seniyettir. Bu kaynakta Allah Subhanahu Teala kendi çimliğini bize açıklamıştır. Biz de onun gibi ehli i ve vel cemaat dört mezhep imamları İmam Abu Hanife İmam Şafii İmam Malik, İmam Ahmet Allah rahmet eylesin. Böyle inanıyorlar. Nasıl inanıyorlar? Allah subhanehu ve teala'nın kitapta, Kur'an'da ve sünnette geldiği gibi inanıyorlar. Nasıl inanıyorlar? Birebir. Yani olduğu gibi. Eydir bu konuda ihtihad kapsı, yorum filan imkanı var mı? Hayır, kapanmıştır. Çünkü bu Allahu Teala'yı kimse Allahu Teala'yı kendisinden daha iyi bilemez. Allah diyorsa benim isim, sıfatım budur tamamdır. Kimse de Allah'tan sonra Allahu Teala'yı Resulullah'ından daha iyi bilemez. O zaman kapanmıştır. Hangi kapı kapanmıştır? İştihat kapsı, tevvil kapsı kapanmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bize anlatmış? Anlatırken telebeleri, ashab-ı kiram nasıl inanmışlar? Telebelerinin telebeleri, tabi'in nasıl anlamış? Ashab-ı kiramdan, onların itikadını sözlü olarak, pratik olarak atba ı tabi'ine taşımışlar. Atba ı de içinde bizim dört ana Mezhep imamımız var. O imamlar bize nasıl aktarmışsa biz de onun gibi inanmak zorundayız. Cennete girmek istiyorsak onun gibi inanmak zorundayız. Yoksa başka imkanı yoktur. Çünkü akla yer olsaydı, akla kapı aralansaydı ashab-ı daha evleydir matot yürütsün, akıl yürütsün, yorum yürütsün ama yürütmemişler. Olduğu gibi inanmışlar. Allah-u Teala sifatlarında ne demiş? Allah-u eli var, ayağı var, eşitir, görer. Bunlar hepsi tevilsiz kabul ederiz. Eydir bunda ölçü nedir? Ha, bunda ölçü nedir? Bunda ölçü isim, sifatı olduğu gibi kabul ederiz. Ne tevil ederiz, ne teşbih ederiz, ne tetsin ederiz. Ne kula benzetiriz ne onu e, anlamının içini boşaltırız, oldukça bir kabul ederiz. İyidir burada oldukça bir kabul etsek desek Allah'ın eli var. Aklımıza insanın eli gelse teçsim olmadı, oldu. Ama burada ne demiş ashab-ı kiram? İlimlerin Resulullah'tan alanlar ne demişler? Evet. Ama Allah subhanahu ta'ala daha iyi bilirdi kulun aklına bücelir. Ama niye dedi Ali var? E bu intihan tarlasıdır. Eli var duracaksın. E nasıl olur ay sahabe Nasıl olur bizi? Ne yapacağız? Nasıl düşüneceğiz? Siz nasıl kurtardınız bir işte? Biz de sizin gibi kurtaralım. Sorduğumuzda cevap ne geliyor? Olardan ve dört imamdan. Evet bu intihan tarlası olduğu için bu konuda en büyük intihan bu konuda insanoğlu intihana tabi tutuluyor. Allah'ın isim sıfatlarında en büyük imtihanlardan birisidir. Eydir ne yaparım? Evet biz olduğu gibi lafızları kabul edeceğiz. Ashab-ı böyle böyleyle cennete girdi. Nasıl bildik cennete girdi? Resulullah müjdelerini vermiş Allah'a. Eydir Nasıl cennete girdiler? Olduğu gibi kabul ettiler isim, sıfatları ama anlamını Allah Subhanehu Teala'ya bıraktılar. Yani örnek versek yine el meselesini. Yani Allah'ın eli var. El Arapça'da nedir? Eldir. İyidir eli nasıldır? Aha işte burası nedir? İmtihan tarlasıdır. Burada insanlar imtihan oluyor. İmtihan nedir? Olduğu gibi kabul edeceksin. Yani ne tevvile, ne teşbihe, ne tehtile. İçini boşaltmayacaksın, benzetme yapmayacaksın. Ne diyeceksin? Evet, Allahu Teala'nın ismi eli var, eli var. Allahu Teala semaya istiva etti, yani arşa yüceldi, kuruldu. Semanın üzerinde arşi var, Rabbil alemin oradadır. Bunu böyle kabul edeceğiz. Bunu böyle inanacağız. İyidir, bunu biz kendimiz oturduk, ürüttük, hayır. Biz bir mirasın taşıcı Eğer bizim sözümüzün arkasında sahabaya kadar dayanağımız yoksa, evet sözümüzü alın, binlerce insan var televizyonlarda konuşuyorlar, ağzına gelenleri söylüyorlar, istersen alın, istersen ama hiç kimse bir zorunlulukta değil. Bizim de sözümüzü onların yanına koyabilirsiniz. Ne zaman? Ne zaman elimizde bir dayanacak yoksa. Bir yere bir yerden kaynağımız yok ise olduğu gibi alıp vuracaksınız. Çünkü Kur'an'da ne geçiyor? El geçiyor. Kur'an'da ne geçiyor? İsteva geçiyor. Kur'an'da ne diyor? allah Teala sama dünyasına iner. Bunlar hepsi Allahu Teala'nın sıfatlarındadır. Eydir diyebilirsin tevil et edenler ne diyorlar? El diyor ama kudrettir anlamı onun. allah Teala tılsım indirmemiş. Allahu Teala diyor arabiyyun mubin Kur'an'ı çok Arapça dilinde indirdik. Yani dersen anlamını bilmiyoruz. El eldir anlamını bilmiyorsunuz. Resulullah'a burada neyle suçluyoruz? O ashab-ı kiramı bir şey okuyorlar tılsım gibi anlamını bilmiyorlar. Çor çoruna uymuşlar. Haşa ve Yen yani içini boşaltsan desen kudret, el kudrettir el değil. O zaman dersin Arapçayı Allah-u Teala bize sağ gösterip sol vuruyor. Yani bize el diyor, ondan sonra internet tabi ediyoruz. Evet, doğrusu nedir dedik? Doğrusu eldir ama nasıllığını bilemeyiz. Bunu ezberlesek bütün isim sifatta kurtarız O da nedir? Allahu Teala'nın sifatları olduğu gibi kabul olunur. Eldir, bacaktır, ayaktır. Bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bunları altı derse biz açıkladık. Ama bunların nasıllığını ölçü var bizde bilemeyiz. Çünkü Allah'ın ne dengi var, ne işi var. Nasıl nasıllığını veririz? Örnek nasıl veririz? Cennetin örneğini verebildik. Ataşın örneğini verebildik. Çünkü onun maketi de olsa, küçükü de olsa dünyada var. Cennette meyveler var, dünyada var. Cehennemde ateş var, dünyada da ateş var. Ha, farklı olarak olur ama örneğini verebiliriz. Allah-u Teala da vermiş. Bak Resulullah diyor cehennemdeki ateş 70 kat daha fazladır bizim ataştan ısısı. de bizim ataşımız 70 kat savutulmuş cehennem ataşıdır. Örnek verildi mi verildi. Ama Allahu Teala'nın ne dengi var, ne eşitmiş, ne kimse görmüş onu. Ne zaman bunu biliriz hakikatini? İmtihan tarlasıdır. Sabrederiz. Şeytanla şeytandan kurtarırız. Şeytanla beraber cehenneme yol yapmanız. O zaman hakikati cennette allah Teala'yı görürüz. Bu da ehl-i sünnetin olması olmaz inancıdır. Bütün müminler cennete geçse Rabbi alemini orada görer. Evet, kısacası budur. E, i̇sim, sıfat, tevhidi budur. İyidir, biz bu altı derste bu kadar isimleri, sıfatları açuqladık, detayları getirdik. Eyidir bunun desteği ne? Bu ders onunla ilgili. Tabi biz ayet hadis verdik. Ayet hadis gelen akan sular durar. Ama sorun ayet hadiste değil. Ehli bid'at, ehli sünnete karşı olanlar ayet hadise karşı gelmiyorlar. Ayet hadisi kabul ediyorlar, içini boşaltıyorlar. Onun da önünü kesmek için bir çaramız var. Ümmetin icma ettiri, Resulullah'ın telebeleri, Telebelerinin telebeleri, telebelerinin telebeleri çi dört imam da telebelerinin telebelerinin içindedir. Bunlar nasıl anlamıştır? Onlara bakacağız. Onlar bizim gibi anlamışsalar, bizimki mirasımız onlardan geliyor, o zaman biz doğruyuz, siz yanlışınız. Eğer onlar da bizim gibi çetrefile düşmüşseler, bugündeki gibi, o zaman deriz her şey inandığı aklına hangisi yatır söyle inansın. E biz geliyoruz, bakıyoruz. Üç dönem, Resulullah bu üç dönemi etti. Öydü bu üç dönem'e sarılın dedi. Üç dönemindeki, üç dönemin içindeki imamlara sarılın. Dört imamımız da, dört büyük zat da bu üç dönemin içindedir. Eyid olan nasıl? Bu derste olanın sözleriyle de, bu dersi bitireceğiz. Eyid de, olanın sözleri bir derste bitirme ayir. On derste de girentiyi vereyim size böyle bitmez çünkü ciltlerce kitaplar var isim sıfatla ilgili oların derslerinde pardon oların sözlerinden ciltlerce kitap oluşur ama biz ne yaptık her imamdan bir söz her imamda değil genelde meşhur imamlardan bir kaç söz aldık ki e, anlayana bir işaret yeter isteyen detaylı olarak ha, şey itikadi senetle itikat kitaplarına La Kaidir İbn Battan'ın ibanesidir Elçeri'e kitabıdır vesaire bunun gibi senetle Bukhari hadisi, Müslüm hadisi nasıl senetle gelmiş akide de bize senetle gelmiştir o kitaplarda bunların hepsi sözleri var evet bugün bugündeki dersimiz inşallah Allah yardım eder imamların sözünü okuyup açılıyıp ondan sonra inşallah bu konuyu bitiririz Evet kardeş oku. Bütün bunlarda Eyl-i Sünnet ve Cemaatin izlediği yol, Allah'ın ve Peygamberinin haber verdiği şeylere kesin olarak inanmak, eksiksiz olarak ikrar etmek ve onların haber verdiği şey haber verdiği şeylerle hiçbir şüphe ve tereddüte kapılmaksızın her yönüyle amel etmektir. Nitekim tabiinden fıkıhçı Muhammed bin Muslim el şöyle der. Risalet göndermek Allah'a aittir. Tebliğ etmek Peygamberin görevidir. Bize düşen de teslimiyettir. Evet şimdi ehli sünnetin matodu ki dört imam da ehl sünnetin başındadır. Buların matodu özetçe diyor bundan oluşur. İsim sıfat itikadında. Ne diyor? Birincisi el-i'manul cazı. Kesin bir iman. Kesin bir imanla. Ne olur? Kesin bir iman ettikten sonra, iman nerededir? Asıl tasdik kalptedir. Kesin bir kalbimde iman ederim. Ondan sonra bu iman nereye yansır? İkrarın Kamil İkrar, dilden ikrar olur. Ondan sonra azalara yaz, yansır bu. Ne olur? Ve teslimut Tam teslimiyet. Neye? Allah'ın verdiği haberlere, Resulullah'ın getirdiği tebliğe. Bunlara tam teslim oluruz. Allah'ın istediği gibi, Resulullah'ın tebliğ ettiği gibi. Buna tam iman, tam ikrar, tam teslimiyet. Oldu ne olursun? Cennetin kapsında kendini bulursun. Tabi sadece bunu inandın. Çünkü Allahu Teala'nın isim sifatlarına inananlar muhakkak her şeyi dört dörtlük yapmak zorundadırlar. Zaten isim sifat budur anlamı. Sen Allah'ın isim, sifatlarına şedidul ikab diyor ama sen Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsun. Demek ki sen şedidul ikab nedir? Çetin, azablı olan Rabbim diyorsun, sifatıdır ama içine inanmıyorsun. Hakikaten inanan insan dört dörtlük mükemmel bir Müslüman olur, kendisini cennetin kapısında bular. Eydir bu tebliğ edilen bunlara muhakkak inanmak neyi gerektirir? Bunu olduğu gibi kabul edip bunu bozan şeyleri yapmamamak lazım. İyidir tevhidi dedik şirk bozar. İslam'ı çifir bozar. isim sıfat tevhidini ne bozar? O da dört tenedir. Nedir? Teşbih benzetmek. Ta'til anlamını e, e, iptal etmek. Tehrif anlamını değiştirmek. Tekiyif ona şekil vermek. Bu dördü tevhidi bozar. İsim, sifat tevhidini bozar. Yani cennetin kapsına gideceğine seni cehennemin kapısına götürür. Onun için el sünnet bu dördünden uzaktır. Olduğu gibi de kabul eder. Kendisini inşallah diğer imamlarının eteğini tutarak Abu Bakir'e kadar dayanarak Abu Bakir de Resulullah'ın eteğini tutarak cennetin kapsında inşallah bütün muminlerden, bizden öncekilerden beraber oluruz. Evet. Burada da burada da müellif diyor ki bu da aynen tabi'inlerin imamı büyük fıkıhçı, hadisçi tabi'inlerin imamı İmam Muhammed İbni Muslim Ezzüğri. Dedin Akan su durarmış. Tabi'inlerin imamıymış. Yani sahabelerin birincisi, birinci telebesiymiş. İmam Müslüm. Muhammed bin Müslim-i Zühri. İmam Zühri rahimahullahu te'ala ne diyor? Min allah Risale. Mesaj Allah'tan gelir. Risale Allah'tan gelir. Risale nedir? Allah'ın istediği. Risale dinidir. Din nedir? Bir pakettir. O pakette ne var? Allah'ın bütün emirleri yasakları var. O kadar. Bunları emredip yapacaksın. Bunlardan yapmayacaksın. O paketin içini olduğu gibi kabul etmek, kurtuluş demektir. Peket kimden gelir? Allah'tan. وَعَلَى الْرَسُولِ الْبَلَغْ Peygamberin de, elçinin de üzerine nedir? Tebliğ etmektir. Allah subhanehu ve teala pekette yanlış yapabilir, yapmaz. Haşa ve kefe. Çünkü ilahtır. İnsanları yaratmış, en iyi de ne geçerlidir onlar için o pakete koymuştur. Onun için insan toplumuna bakıyorsun Hazret Adem'den bugüne kadar hangi zamanda hangi mekende pakete uyulmuş asr-ı saadet var orada. Küçük cennet var orada. Alimler de diyorlar yer üzerindeki bu küçük cennete girmeyen ahiret, ahir zamanda ebedi cennete giremez. Onun için Türkçe'de en güzel terimlerden birisi Resulullah'ın döneminde ne demişler? Asr-ı saadet. Hakikaten asr-ı saadettir. İşte ne zaman o pektetten uzak oluyorsun, ne kadar uzak o kadar çetrefilli hayat. Ne kadar uzak o kadar zillet. Ne kadar uzak o kadar işkence, Ne kadar uzak o kadar küçük cehennemde yaşıyorsun. Bu dünyadaki cehenneme giren, o bir dünyada da cehennem Evet. 13 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cennet Allah'ın malı. Cennet Allah'ın malıdır. Satışa çıkartmış. Nedir? Pahalı olur. Allah'ın malı pahalı olur. Onun için malı Allah'ın malı mekruh olan, nefse ağır gelen şeylerle alınır. Ama Cehennemin yolu şehvetle doludur. Nefislerle, arzularla alınır. O zaman biraz tut, daimi kazan. Ama şeytan gelir, yer değişir. Yahu, ya yap keyfine bak, Allah rahimdir Seni ebedi nimetten kurtarır. Onun için mesaj kim? Mesajı allah Teala mükemmel vermiş bize. Kim bu mükemmel mesajı mükemmel tebliğ eder? Allahu Teala'nın elçileri. Elçiler ne olur? Bu konuda masum olur. hata yaz istese de yapamaz. O paketi olduğu gibi tebliğ eder. Tebliğde de hata yapmaz. Çünkü ayette diyor ki bunun ölçüsünü vermiş Rabbil Alemin. Aleyke diyor, peygamberlere diyor sizin üzerinize belagül mubin. Mubin yani apaçık belag yapacaksın. Yok yuvarlak söz söylersin bu anlaşılsın o anlaşılsın apaçık. 13 için Resulullah diyor sizi ben bir alana sizi bir alana bıraktım gecesi gündüz gibidir. Deme ben o alanda bu hüküm gelirken gezeydir görmedim bu hükmü. Gecesi yoktur. Her şeyi apaçıktır. Bu yoldan sadece sapık olan kayar. Yani sırattan sapacaksın cehennem yoluna gideceksin. Onun için Resul, Resul diyor tebliğ eder İmam Zuhri. Eydir ve teslim ve aleyne teslim biz insanoğlu olarak, musulmanlar olarak üzerimize ne düşer? Teslim olmak. Zaten bu din teslimiyetten yerine getirilir. Çünkü bu dindedir en büyük meselelere hepsi gayptir bu din. Biz ne için çalışırız gece gündüz? Cennet cehennem gayptir. Kim görmüş cennet cehennemi? Kimse görmemiş. Bu bir gayptir. O gayb için gece gündüzümüzü veriyoruz. Onun daha haricinde biz bir gün Allah'a iman dersini yapıyoruz. Allahu Teala en büyücü gayiptir. Kim Allah Teala'yı görmüş, kimse görmemiş. Gayiptir. Allah cennet cehennem melekler bu gayipler ana gaybe tabi'tir. O da Rabbil Alemindir buları yaratandır. O bile gayiptir. Onun için gaybe ne olur? Neyden kurtarız gaybe? he teslimiyetten sen ben akıl mantıkla bulacağım, bulamazsın. O zaman sınıfta kalırsın. Sınıfta kalmak da değil ki normal sınıfta kaldın bir daha bir, o bir sene imtihan verirsin. Sınıfta kalmak, cirdin bir daha ayağın kaydı daha çıkamazsın. Bu sınıf, Bunun sınıfı böyledir. Bunun sınıfı cehennem ateşidir, ebedidir. Onun için bu din hangi köprüden seni cennete götürür? Teslimiyet köprüsü. Ayağını teslimiyet köprüne bastın, kendini cennette bulursun. Evvelallah. Allah hepimizi teslim olanlardan eylesin. Ona Allah'ın emrine, Resulullah'ın tebliğine, şeytanın yoluyla karşı gelenlerden bizi eylemez. Evet, İmam zuhri, imamların imamı neden? Bak üç tane paragraf, üç tane şey var, paragraf var burada Paragraf da değil. Üç tane küçük cümle var. مِنَ اللّٰهِ الرِّسَالَ وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَلَغْ وَعَلَيْنَا الْتَسْنِيمِ Bitti o kadar. Allah ne getirir? Ee, mesajı gönderir, paketi gönderir. Resul apaçuh emniyetle, amanetten bize elçi getirir, verir. Biz paketi teslimiyetten alacağız. Karşısında ne olur? Cennetin ül cennetin naim, Ebedi cennete gireceğiz. Evet bu İmam Zuhri'nin sözü. Bir de müellif diyor ki bu İmam'ın sözüne böyüc bir imam, Hafız Hücce Sufyan İbni Uyayna hadiste tabi'inlerin bil İmam Süfyan İbni Uyayna. Bir bakalım bu mübarek zat ne demiştir. Evet. İmam Süfyan bin Uyayna Rahimeullah şöyle der. Allah Teala'nın Kur'an'da kendisini vasfettiği şeylerin tamamı okunduğu gibidir. Bunların tefsirini keyfiyeti üzerinde spekülasyon yapmaksızın olduğu gibi kabul etmek gerekir. Evet. Şimdi birinci imam gelen paketin teslimiyetini verdi bize. Bu imam ne yaptı? Konuyla ilgili Nuh'ta'yı koymuştur. Ne diyor? Kullu ma vasafallahu'u Kulma vasf Allahu Teala bihi nefsuhu fi'l-Kur'an feqira'atuhu tefsiru la keyfe ve la misl Allahu Teala diyor ki Kur'an içerisinde kendi sözünde kendisini nasıl vasfetmişse nasıl vasfetmişse onun okuması onun atuğlamasıdır Yani örneğe gelirsek يَدُ اللّٰهِ فَوْقَيْد۪يهِمْ Ayette geçiyor. Allah'ın eli, oların elinin üzerindedir. Biz ne deriz? Allah'ın kudreti diye istiyor. Bu imamın sözüne muhalefet oldu, oldu. Ne deriz? Allah'ın eli, eller üzerinedir. İyi de birine geldi yere, o el dedin de benim elim aklıma geldi, Allah'ın da parmakları var. Hayup, deriz dur orada. Mesele böyle değil. Kaida var, biz de bunu yasaklıyoruz. Teşbih yoktur. Benzetemeyiz. Çünkü kimse Allah'ı görmemiş. Onun için imam davamında ne diyor? La keyf ve la misil. Olduğu gibi kabul ederiz. Ama bunun ne örneği var? Ha? Ne keyfiyeti var? La keyf keyfiyetsiz. Eli keyfiyetsiz eldir deriz. La misil benzetme yoktur. Misil nedir? Örnek vermek. Mesela Ahmet'in gözü Mahmud'un gözüne benzer diyoruz örnek verebiliriz. Hatta bir güzel kadının gözüne bakıyor diyor gözü ceyran gözüne benziyor. Ne demektir bu? Yani örnek verdin. Demek ki böyle bir göz var, görmüşsün. Ama Allahu Teala'yı kimse görmemiş. Eşi dengi yoktur insan bunlar qaydedir hepsi. İnsan oğlu bu dünyada bu bedenle Allahu Teala'yı göremez. Hazreti Musa istedi görmedi. Resulullah eşreful halk Allah Teala sidretil muntahe aldı. Kendisini göstermedi. Anlatabildim mi? E nasıl denge veririz? Veremeyiz. Bu kaidelerden iş biter. Ashab-ı kiram, e tamam bu sizin görüşünüz güzeldir ama diğerinin görüşü daha makuldur. Diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Çünkü ashab-ı kiram böyle inanmışsa bu da dindir. Bu seçim hakkı değil ki. Ha bunlar böyle inanmış, biz de böyle inanırız. Hayır bu dindir. Bak imamlar nasıl noktasını koyuyorlar. Evet tabi bunların kaynağına gelirken kitab-ül imanda bütün kaynakları var. Nerededir kaynağı mesela? Mesela birinci kitabın imam zührinin sözü Siyar alam-ül geçiyor. Ama aynen zamanda nerede geçiyor? Şerh usul-i itikad ehl-i sünne imam-la geçiyor. Herkisi de yen Kitabı ül geçiyor. Bunlar hepsi senetle senetle, filandan filana filandan filana bu imamlara senetle gelmiştir. Evet. İmam Şafii Rahimeullah şöyle der. Ben Allah'a ve Allah'ın muradı üzere Allah'tan gelenlere, Peygamber'e ve Peygamber'in muradı üzere Peygamber'den gelenlere inandım. Evet. İmam Şafii ganiyyu anil te'rif yani tanıtan Tanılanır, tanıtmak nedir? Abestir. İmam Şafii dedin, akan su durar. Çünkü dört semboldan birsidir. Dört imamdan birsidir. Dört tane olması, olmasa olmazın, olma, olmamızından birsidir. Eydir ne diyor İmam Şafii Rahimeullah? Diyor, âmentu billahi. Allah'a iman ettin. Her çeşit diyor Allah'a iman ettim. Ama ölçüsünü koyuyor burada. Nasıl iman ettim? El i Sünnet'in bir çizgisi var. Allah'a iman ettim. Ve bime jâ'e anillâhi Allah'a iman ettim. bu Allah'tan gelene iman ettim. Allah'tan ne geldi bize? Allah'a iman ettim, varlığına iman ettim. İsim, sıfatlarına iman ettim. Allah'tan bize gelenlere iman ettim. Allah'tan bize ne geldi? Şeriat. Şeriat nedir? Bir pakettir. Ana kaynağı nedir şeriatin? içidir Üçüncüsü var mı? Yoktur. Kur'an, sünnet. Cismi masumdur hatadan. iyidir Allah'tan, o Allah'tan gelene iman et. Bu kadar tamam. Hiç kimse bir dene dese ben Sünnet'i inanmıyorum. Kafir olur, değil mi? O zaman sorun nedir? Bir diğer fırkalardan bizim. Bundan sonra başlıyor. İşte o kimse kitap sünneti inkar etmiyor. Ama içini boşaltmaya şeytanın yoluyla kitap sünnetinin kitap sünnetin asıl sözü değişiliyor. Asıl amacı Allah Teala ne istemiş bizden onu değişirir. Neyle değişiriyoruz? Neyle değişiyoruz Şeytanın yoluyla, teviliyle. İşte İmam Şafii bunun noktasını koyuyor. Ne diyor? Alâ murâdillâhi Allah'ın istediği gibi ben iman ediyorum. Ne diyor? أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِمَا جَاءَ مِنَ اللّٰهِ عَلَى مُرَادِ <gülüyor> اللّٰهِ Allah'a iman ettim. V Allah'tan gelene iman ettim. Allah'ın istediği gibi iman ettim bunlara. Allah bizden ne istemiş? Ne demiş Kur'an'da? Allah nasıl emirleri var, yasakları var, kendi isim sıfatına da aynen Arapça'da Bilisanin arabiyyin mübin. Kur'an'ı diyor Arapça indirdik. apaçık dilden. Hatta bazı ayetlerde illet veriyor. Hatta demiyorsunuz ki bu Kur'an acemi bir dildendi biz anlamıyoruz. Onun da önüne kesilmiş. Diğer ayetten diyor? Her peygamberi kendi kavmından göndeririz. Kendi dillerinden. Yani yok sadece dillerini konuşsun, adetlerini ufandın, bilenlerden de göndeririz. Heccet meselesini kıyamet gününde kessin. Çünkü Allah Teala haktir, batılı, batıla razı olmaz. Haktendir de kulu bütün haklarını yerine versin. Kulun da haklarından nedir birisi? Her şey apaçıl gelsin. Mübhem, kapalı mesele önünde olmasın. Evet, İmam Şafii devam ediyor. وَآمَنْتُ بِرَسُولِ اللّٰهِ وَبِمَا جَاءَ عَنْ an اللّٰهِ ala مُرَادِ رَسُولِ اللّٰهِ Allah'a iman ettiktan sonra diyor Resulullah'a iman ettim. Yani Muhammed İbni Abdullah'a iman ettim dedem. O onun dedesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunundan geliyor. Resulullah'a iman ettim. Ve Resulullah'ın getirdiği risaleye iman ettim. Bunlara da neye göre iman ettim? Resulullah'ın istediği gibi. Resulullah bizden nasıl istemiş? Nereden biliriz bunu? Gelip talebelerine bakarız. Resulullah ey sahabe-i kiram, Resulullah bizden dinine şu istedi. Vallahi bizden böyle istedi. Biz de böyle inandık, böyle uyguladık. Bizden de tabiinler aldı tabuayı tabiin aldı. Biz de olardan bugüne kadar zincirleme elhamdülillahımızda kitaplardan bize geliyor. Mesele anlaşılmış mı burada? Anlaşılmış. Yani öyle rayı oturtuyorlar bizi alimler. Hiç böyle sağ sol yapamazsın. Nasıl tren rayına şofere tren şoförüne diyor buradan Haydarpaşa'dan Ankara'ya gideceksin. Bitti. Sağa sola gidebilir mi? gidemez. Rayda oturmuş çünkü. Asfalt değil ki. O zaman yola devam edeceğiz biz. Tren rayı gibi bizi sağa soldan kaymadan kurtarmış imamlar. Evet. Üçüncü imamımıza bakalım. Dördüncü imam. Evet. Elbette bir Müslim şöyle der. Ben Evzaiye, Süfyan bin Uyeyne ve Malik bin... İmam Malik yok mu ondan önce? Ha? Ha? O maliç zaman. İmam Malik bin Enes şöyle der. Bidatçilerden sakının. Bidat nedir diye sorulunca şöyle cevap verdi. Bidatçiler Allah'ın isimleri, sıfatları, kelamı, ilmi ve kudreti hakkında konuşup duran sahabilerin ve güzel bir şekilde onlara tabi olanların sustukları konularda susmayan kimselerdir. Evet. İmam Malik İmam-ı Daril Hicre. Medine'nin imamıdır. İmam Şafi'nin, İmam Ahmed'in hepsinin neyidir? İmamıdır. Ne diyor İmam Malik? Dört imamlarında da, da bilsidir. Ne diyor İmam Malik rahimahullah? İyyâkum vel bid'a Diyor sakın ha bid'attan bidatlardan sakın bizi bid'attan sakındırıyor. Soruyorlar ey imam bid'atler nelerdir? Diyor ki bid'atleri söylemiyor. O bid'ati taşıyanların sifatlarını bize söylüyor. Çok yani daha derin bir şey var burada. Mesaj var bize. Yani bu bu bu bid'at değil. Çünkü bid'at olabilir biz bid'ati göremeyiz. Kitapların arasındadır. Değil mi? Bid'atler gizlidir. Ama kimi görürüz? Bid'ati yaşayanları devamlı bizim toplumda görürüz. Çünkü bazen de bazen de belki biz o bid'at bizim ülkemizde yoktur. O imam kurtu çalar canımıza. Değil mi? Kurt düşer kalbimize. O bid'at anlatır bize. Biz o bid'ati piyasada görmüyoruz. Bu sefer ne olur? Şeytan gelir oradan giriş yapar bize. O bid'ata sarılabiliriz. İmam Malik ne diyor? ya yaşayanların sıfatlarını veriyor bize. Nedir ey oların sıfatı? Diyor ehlil bid'i. Bid'at ehli hum alladine fi ehli bid'atler olardır ki Allah'ın isminde, sıfatında, sözünde, ilminde, kudretinde ne yaparlar? Yorum yaparlar. Sahabelerin süstüğü gibi süsmezler. Sahabelerin süstüğü gibi süsmezler. Ve onlara en güzel şekilde uyanların uyanları uyanlar gibi de süsmezler. Anlaşıldı mı? Yani yani Bak burada örnek veriyor. Allah'ın isim sifatında yorum yaparlar. Yani el sahaba süsmüş demiş bu eldir. Ama çeyfiyetini bilmez. Ama böyle değil ki çor çoruna teslim olmuş. kaidelerini, kurallarını kurmuş. İyidir ehli bil ne diyor? Yo diyor bizim ilmimiz daha âlemdir, ehkemdir. Onlar selamet yol almışlar. Ya bize ne ya? el, el Eldir deriz süsleriz. Sanki onları cahil bedevilik de suçluyorlar. Bunları biz derste işledik değil mi? Burada İmam Malik diyor ki Sahabe niye süsmüş? Çünkü din olduğu için süsmüştür. Yoksa sahabe çok şeylerde gelir Resul Resulullah'tan soruyordu. Ya Resulullah bunu dedin de bunun anlamı nedir? Bunu dedin de bunun anlamı nedir? Soruyordu Resulullah'tan. Aklına varmadığı şeyleri soruyordu. Cenneti araştırıyordu. Nasıldır? Ne var? Hatta geçen gün hoca ne dedi? Dedi ki bir sahabe gelir terzidir. Ya cennetin e, cennetteki e, insanların elbiselerini terziler mi tükerler? Yoksa nasıl olur o? Ha, her şeyi soruyorlar demek için. Anlatabildim. Ama niye bunu sormadılar? Çünkü biliyorlar bir dindir, sorulmaz, teslimiyet babıdır. Anlamışlar. Vavveyliği kimi içindir? Anlamayanlar için şeytana uyanları içindir. Zenne güzel iş yapıyorlar halbuki şu şeytana uyuyorlar. İşte diyor ehli bidat süşmez isim sıfatta. Örnekte verir. Allah'ın kelamında mahluktur diyorlar. Allah konuşmaz. Ama Allah Teala Hazreti Musa konuşmuş, Resullarla konuşmuş. Sonra diyorlar Allah'ın ilmi kaderiler. Yani diğer fırkalar Allah ilmi bilmez. Bizim de bu gün var bir tane ee, çıkmış, peydak olmuş prof hastalıklarından birisi, işte e, prof nokta, da nokta oldu, sen allamecihansın. Adam e, diyor ki, Allah bir şeyi yapmadan önce kul bilmez, yaptıktan sonra bilir. Ya bu de emniyet daha allah Teala'dan daha bilimlidir haşa. Ha? Uydudan her şeyi biliyorlar. Gözünü kırpırcan, seni isteseler takip edecek bilirler. Rabbül alemin bilmiyormuş. Gördün mü? Ehli bid'atler, bid'atler. Sonra kaderinde allah Teala gücü yoktur diyorlar. Her şeyi değiştiremez. Vesair. Bunlar da demekçiz kurtuluş yolu sahabenin yoldu. O da nedir? susmaktır? Yani susmak ne demek burada? Teslim olmaktır. Şeytan gelir budu budu diyersene tevvil yap. Sen ne yapacaksın? Âmenna ve saddakna. Semihna bu muminin samboludur. Bu neden cennete girebiliriz? Bunu kaldırıyoruz. İnandık, tasdik ettik. Eşittik, itaat ettik. Bitti. Evet. Diğer İmam Malik'in şeyine gel. Bir adam İmam Malik'e Rahman arşa istiva etti. Ayeti hakkında nasıl istiva etti diye sorunca şu cevabı verdi. İstiva bilinmeyen bir şey değildi. Fakat keyfiyeti akılla bilinmez. Ona iman etmek vaciptir. Onun hakkında soru sormak bidattır. Ben senin ancak sapık bir kimse olabileceğini düşünüyorum. Bu sözü söyledikten sonra onun mescitten çıkarılmasını emretti. Tabi bu sözü duydunuz. Bu sözü açıklayacağım, biraz üzerinde duracağım. Bu söz İmam Malik'in sözüdür, ona meşhurdur. Ama bundan önce İmam Malik'ten önce hocası Rabi' Rabi'i Erre'yi Aynen sözü söylemiştir. Yani de buna benzer. Ondan da önce Ummul Muminin Ummu Seleme'ye bu söz mensüptür. Hepsi sahih senetle var. Ha? Senetli itikat kitaplarımızda bunlar var. Meseleye gelirken yani üç tane meşhur imamdan Ummu Seleme Resulullah'ın hanımıdır. Ha? Kadınların içinde imamdır. Rabi, Medine'de yedi imam var, biri Rabi'tir. Medine'nin de imamı dört imamın Ehl-i Sünnet'in dört imamında bile imam Malik'tir. Anlatabildim. Bu üçü bu sözü söylemiştir. Hayır bu meşhur söz nedir? Akan sular bu söz geldiğinde duruyor. Nedir bu sözler? İmam Malik meşri'inebevîde Ders veriyor. Ders halkasında. Bir gün bir tane bir adam derse girer oturur normalde ama o eh adam yabancıdır rivayetlere göre. Yani meşhur İmam Malik'in telebelerinden değil. İmam Malik tabi ders bittikten sonra soruyorlar İmam Malik'e. Bu adam diyor ey imam bir sorun var. Orada soruyor. Dürr ki Rahmanu istawa. Biz bunu açıklamıştık istiva babında. Rahman arşa istiva etti. Nasıl istiva etti? Soruyor. Şimdi istiva dediği nedir? Selefin dilinde sahabanın yüceldi, yükseldi, kuruldu. Arşın üzerine. allah Teala arşın üzerindedir. Yeri göcü yarattı, 7 semayı. He? Cenneti yarattı, üzerine arşını koydu. Kendisi de arşın üzerinde. Mekanı da oradadır. Rabbil alemin. Ebedi de orada kalacaktır. Arşın da altında, cennetin tavanı erştir. Biz de Rabbil Alemi her cuma günleri tecelli eder cennette görürüz Rabbil. Ebedi de rabbil âlemin öyle gider. Evet. Şimdi İmam Malik rivayetlere göre İmam Malik'ten sordu, sor, sorar açamını İmam Malik diyorlar dakikalarca tabi İmam Malik hayecanla ders anlatıyor. Bu sorudan sonra başını eğdi. Dakikalarca konuşmadı. Ondan sonra yüzünü kaldırdı. İmam Malik ter ter döküyor. Ter döküyor. kırmızı olmuş. Neden? Sorunu bilmiyor. Zor durumda kaldı. Hayır. İmamdır. İmamdır. İmam Malik demiş ki çok rahatlıkla dinin üçte biri nedir bilmiyorum. İmam bunun kaidesini kuran İmam Malik'tir. Yani ayıp değil bilmiyorum demek fazilettir, erdemliktir. Ama niye der döktü? Çünkü İmam Malik hiç kimse bu adamdan önce cesaret etmemiş Allah'ın isim sifat hakkında bu soruyu sorsun. Nasıl istiyor etti? Ne demek nasıl istiyor etti? Bu soru İmam Malik'in indinde çok büyük bir vabaldir, günahtır. Onun için İmam Malik bu sorunun vahametinden ter dökmeye başladı. Ter neden döktü? Bu sorunun korkunçluğundan, vahametinden ter döktü. Nasıl bir çıkar yer üzerinde insan oğlu olarak, Müslüman olarak Allahu Teala'nın isim sifatı hakkında nasıllık sorar? Nasıl istiva etti? Nasıllık sorar? Yani cennet nasıldır sorabilirsin dedik. Cehennem nasıldır sorabilirsin. Huri kızı gaybtir. Nasıldır sorabilirsin. Ama Allahu Teala eşi dengi olmayan nasıl nasırlık sorarsın. Onu ki terledi imam. Sonra döndü. Dakikalar sonra başını kaldırdı. Ey dedi adam. Cevap verdi. Dedi el istiva'u gayr-u mehûl istiva değil yani anlamı bellidir nedir anlamı irtafa ala yükseldi dedik yüceldi yani Allah Teala arşın üzerindedir nedir Türkçesi ne diyor bilinmeyen bir şey değil bilinmeyen bir şey değil bu bir ikinci cevap vel <gül> keyf gayr ma'kul ne diyor? Ve nasıl? Ve nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? sınırı var Allah'ın Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? eşi denge olmayan bir şeyin Nasıl? Nasıl? bilirsin Nasıl? Nasıl? ne diyor Nasıl? Keyfiyeti akıldan bilinmez. Sonra devam ediyor. وَالْا۪يمَانُ بِه۪ي وَاجِبُ Buna da iman etmek, istivaya iman etmek vaciptir. وَالْسُؤَالُ <gülüyor> عَنْهُ بِدْعَةِ Bu soruyu da, bu konuda, keyfiyet konusunda soru sormak da bid'attir. Ne demek bid'attir? Yani sen bir ilçe imza atıyorsun. Senden önce bu soru için sormamış. Senden önce tabi'inler vardır. Senden önce ashab-ı kiram vardır. Hiç kimse Resulullah'tan Allah'ın istivası, keyfiyeti nasıldır? Elinin keyfiyeti nasıldır? Gözünün, sem'inin eşitmesinin keyfiyeti nasıldır? Yüzünün keyfiyeti nasıldır? Sormamışlar. Bu soru yeni peyde etmiş. Demek ki şeytan birinci kuşağa işletmedi... Bu kuşaktan başladı. Bunu deval istiyor. Bidat ama bugün de rahatça soruluyor. Bugün de sormayana cahil diyorlar. Bedevi kafalı diyorlar. Evet bedevilik sahabenin peşinde giderken yetmek ise biz bedevilerin kralıyız. Çünkü bizim hedefimiz bedevi medeniyet meselesi değil. Bizim meselemiz cennet cehennem meselesidir. Evet Sonra ne diyor İmam Malik? İmam Malik'e bakın. Ne kadar bir basiret sahibi bir imamdı. Sonra bunu dedikten sonra öyle şafi kafi engelleyici bir cevap verdi. Yani bütün kapıları kapattı şeytanın önünde. Kimi için? Hem imam kendisi için hem oturan Müslüman toplumu ki bu meseleyi eşiten için. Kapattı meseleyi. Kapattıktan sonra ne dedi? Bir de işte bu daha önemlidir. Burası da önemlidir. O birinci cevabına ne kadar önemliyse İmam Malik'in aldığı tedbir bu konuda o kadar da önemlidir. وَمَا أَرَاكَ اِلَّا وَعَلًّا Her şeyin adını koymak. Önemlidir. Dedi, bana göre de sen he, dalalet ehlinden başka bir şey değilsin. Değil mi? Öyle mi tercüme ettin? Senin ancak sapık bir kimse olabileceğini düşündüm. Dalalet ehlinden sapık o ehli sap, sap, sap, sapık olanlardan birisinden sin. Olmadı ama idare edin. Yani gene ben o kendi Türkçem daha iyidir bence. Evet. Yani burada nedir? Sapık'ın adını koydu. İşte bu çok önemlidir. Yani adama diyeriz sen yanlışsın. Sen doğrusun, sen sapıksın, adını veriz. Ondan sonra biz bunu ile devrenişimiz o ayrı meseledir. Ama her şeyin adını koymak önemlidir. Burada he, burada ne hoşgörü geçerlidir, ne idare etmek olmaz. Biz adını koyarız, ondan sonra adamı hoşgörüyle davet ederiz, idare ederiz. Bu ayrı meseledir, adını koymak ayrı meseledir. Onun için İmam Malik ne dedi bence sana tasabun kendisiz yetindi mi Hayır yetinmedi sonra ne dedi bu arabi en yhca en yhrica Minel mes meclisi Ravi diyor ki ondan sonra dedi bunu atın dışarı bir daha bizim dersimize gelmesin. bu içimize şeytanın elemanıdır Dedik şeytanın alemanları ne var? İblisin alemanları nedir? Şeyatinul cinni vel ins. İns ve cin şeytanlarıdır. Dedi ben de seni bir tane, he? şeytanın bir adamı yolarak ins şeytanısın. Gelmişsin bizim dinimizde şüphe atıyorsun. Bu imamın duruşu ne kadar önemlidir bizim için. Nasıl durdu? Böyle durdu. Evet devam edelim. Ha Velid bin Müslim ohu. El Velid bin Müslim şöyle der. de e, şey Abu Hanife var mı? Evet. Abu Hanife okhu şöyle Velid. İmam Abu Hanife rahime Allah şöyle der. Allah'ın zatı hakkında hiç kimsenin kendi görüşüne göre bir şey söylememesi gerekir. Aksine kişi Allah kendi zatını neyle nitelendirmişse onu öylece nitelendirir. Bu konuda kendi görüşüne göre hiçbir şey söyleyemez. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. Ona Allah'ın inmesi hakkında sorulunca o keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde iner diye cevap verdi. Daha? O kadar mı? Heh. Şimdi burada e, bir tane daha var burada. Burada İmam Abu Hanife'den üç mesele gelmiştir. İmam Abu Hanife yani hepimiz bildiğimiz bizim yüce, büyüç imamımızdır. İmam Abu Hanife desen akan sular dura. İmamların, tabi imamların dört imamların en birincisidir. Ne diyor? Yani İmam Malik'ten de öncedir, İmam Şafii'den de öncedir, İmam Ahmet'ten de öncedir. İmam Bu Hanife, Malik, Şafii Ahmet. Sıralaması böyledir. İmam Abu Hanife ne diyor? Tabi bu e, sözü e, tahavü akidesinde geçiyor. E, e, e, şey ee, nedir o şey akidesi? Fıkhül Ekber'de geçiyor, Avsat'ta geçiyor. E, Birçok yerde geçiyor. İmam ve bu Hanife diyor, لَا يَنْبَغِي لِيَهَدٍ en يَنْتِقَ فِي ذَاتِ اللّٰهِ بِشَيْءٍ Diyor ki, caiz değil, Allahu u Teala'nın zatı hakkında kendisinden bir yorum yapsın, yani bir şey söylesin. Yani bir sıfat Allah Teala eylesin. Sonra devam ediyor. Bel yasifuhu bima vasafa bihi nefsuhu. Vacip olan diyor. Allah Teala'yı Allah Teala kendisini neyle vasfetmişse öyle vasfetmesi lazım. Ondan sonra ne diyor? Ve la yaqulu fi fehi bi şey'an. Kendi görüşüyle hiçbir şey de, demesi caiz değil. Çünkü Allahu Teala Rabbil Alemin'dir, bu konuda münezzehtir. Burada Abu Hanife'nin sözü apaçuk, bir böyüc bizim için bir kaidedir, ölçüdür. Nedir? Gür ki hiç kimse Allah'ın zatında yani sifatında bir şey kendisinden diyemez. Yani burada kendisinden diyemez, tevil de edemez, içinde boşaltamaz. Allahu Teala kendisini neyle vasfetmişse o, odur. Çinci bir sözde İmam Abu Hanife diyor ki: "Men enkara en Allahu azza ve cell fi's sema'i faqad kafar." Diyor ki kim inkar ettiyse Allah Subhanahu Teala." gökdedir, semalerdedir, ha? o çafir olur. Sonra soruyorlar, diyorlar ey imam, sema nerededir? İmam kendisi soruyor, diyor ki eğer bir tane dese sema nerededir bilmiyorum o da çafir olur. Çünkü Allah Teala diyor ki istevâ alel arşi. Allah yedi semanın üzerindedir. Kur'an ile sabittir. Sonra diğer sözünde ondan soruyorlar. Allah üçte bir gecenin dünya semasına iner. Nasıl iner? Soruyorlar ondan. Aynen şeyin İmam Malik'e sorduğu gibi nasıllığı. İmam ve Hanife ne diyor? Nuzulun bela keyf. İner. Ama keyfiyetini bilemeyiz. Çeyfiyet bize kalmamış. Bu üç rivayet var. Üçü sahih senetle gelmiş, meşhur olan Abu Hanife'den, Abu Hanife'nin nefesini bilen, terimlerini bilen, akidesini okuyan, bu üçü İmam Abu Hanife'nin birebir sözüdür. Buna senedine bakmadan teslim olur. Çünkü Abu Hanife, selef itikadındadır. Ashabın, tabihinlerin telebesidir. Burada İmam Abu Hanife bir nevi Matrudi akidesinin köküne dinamit atıyor. Bitiriyormuş. Zaten Matrudi akidesi bu konuda tevil üzerine kurulmuştur. İsim sıfat üzerinde. Ben onu anlamıyorum. Nasıl olur biz fıkhi azgarda Abu Hanife i̇mam ı azamdır, fıkha başkasını imam ederiz. Bu datayı teslim olanlara şeyini anlayamıyorum ben. Yani İmam-ı Hanife bizim için fıkıhta imam ise fıkıhı akvarda de imamdır. İtikatta de imamdır. İmam-ı Hanife burada böyle bir tür. İmam-ı Hanife'nin sözünü de Mulla alil Qari çok çok güzel bazı yerlerde çok güzel açıklıyor. İbn-i Abil İz'de tahavye akidesinde bunu da güzel açık oluyor. Evet. O zamanımız şey oldu, oldu. Devam edelim. El-Velid bin Müslim şöyle dedi: Ben Evzaiye, Süfyan bin Uleyne'ye ve Malik bin Enes'e Allah'ın sıfatları ve görülmesi hakkındaki hadisleri sordum. Hepsi de şöyle dediler. Bunları geldikleri gibi alınız, keyfiyetleri üzerinde düşünmeyiniz. Evet. Şimdi Velid ibni Müslimül Kureyşi bu da büyük imamlardan birisidir. Kimin telebesidir? Bak, Evza'i, Sufyan. He? Evza'i, Sufyan. İmam Malik'in neyidir? Telebesidir. Ne koydun daha? Evza'i, imamların imamıdır. Sufyan, imamların imamıdır. İmam Malik de dört imamın birisidir. Bunların telebesi büyük imamdır. Bu büyük imam diyor, hocalarıma sordum bu üç taneye. Dedim ki, he? Dedim ki bu sifat ayetlerinde görüşümüz ne olacaktır? Dediler ki emruha kema caat bela keyf. Yani bunu bu ayetleri olduğu gibi kabul edin çeyfietsiz. Yani el ise el, istiva ise istiva, göz ise göz, yüz ise yüz, bacak ise bacak, ayak ise ayak. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın hakkında ne sıfatlar yetmişse, olduğu gibi kabul edin. Biz diğer derslerde açıkladık. Olduğu gibi kabul edin, değil ki biz anlamını bilmiyoruz. Biz anlamını biliyoruz. Keyfiyetini bilmiyoruz. Anlamı nedir? El ise eldir. Allah'ın eli var. Evet, inanıyoruz eli var. Odur meydan. Resulullah demiş eli var. Ashab inanmış eli var. Ama nasıllığını bilemeyiz. Bu kırmızı çizgidir. Yende bir kısmı tefvis ehli ne diyor? Evet Allah el diyor ama elden ne kast bilemiyoruz. O kendi elmine kalmış. Hayır deriz. Allah ne demişse odur. Bu tılsın değil bu Kur'an. Bu sünnet tılsın değil. Ama nedir? Çeyfiyeti imtihan tarlasıdır. Ona teslim olacağız. Evet, devam et. Nuhayn bin Hammad el-Huzay rahimoğullar şöyle der. <gülüyor> Allah'ı yarattıklarına benzeten kimse kafir olur. Allah'ın kendisini nitelendirdiği şeyleri inkar eden kimse de kafir olur. Allah'ın kendisini nitelendirdiği ve Peygamberinin onu nitelendirdiği hiçbir şey teşbih, yani benzetme değildir. Evet, bu da senetle geliyor. İmam, Böyüc İmamı'nın Nüaym İbni Hammadin i̇l Bu, imamların imamıdır. Bu, İmam Bukhari'nin bir numara hocasıdır İmam e, Nüayy. Ne diyor İmam Nüayy? Men şebbahallaha bi khalqihî fekad kafar. Kim Allahu u Teala'yı? He? He? kendi kullarına benzetse çafir olur. Yani Allah bizim gibi boyu var, boztu var desen ne olur? Çafir olur. Çünkü Allah'ın eşiti dengi yoktur. Allah'ın eli var, bizim gibi tırnağı var filan çafir olur. Ölçü mü bu? Ölçü. Güzel. Tabi ehli bid'at da bunu diyor. Sonra ne diyor? Men enkere ma wasafallahu ma bihi nefsuhu fakat kefer. Ehl-i Bid'at sevindi. Ama çinci darba Ehl-i üzdü. Ne diyor? Kim Allahu Teala'nın kendi vasf ettiği meseleleri inkar etse, kafir olur. O nedir? Örnek verelim. Yani sen allah Teala diyor, Allah'ın eli var. Sen eli iptal etsen. Yok bu el diyor. Ama elden kudret kast ediliyor. Elden ne kast bilemiyoruz. Buna da diyor çafir olur. Ehli bid'atın bir kısmı yine üzüldü. Sonra ne diyor? Ehli bid'atler ehli sünneti suçluyorlar. Diyorlar siz muşebbihesiniz. Yedi eli el kabul ediyorsunuz. Allah'ı insanlara benzetiyorsunuz. İmam Mali şey, İmam Avca'i de burada bir ölçü koyuyor. Diyor ki, ve lesa fima vasafa bihi nefsuhu ve la rasuluhu teşbihen. Diyor ki İmam Hauza'i şey e, İmam Khuza'i diyor ki ey zavallılar. Allah'ın kendisini vasfetmesi Resulullah Rabbini vasfetmesi teşbih değil. Eğer biz müşebbih onlar bizim imamımızdır. Resulullah da bizim imamımızdır. Resulullah demiş Allah'ın eli eliniz üzerindedir. Rasulullah demiş Allah'ın yüzü var. Resullah nasıl kabul etmiş bunu? Biz Resulullah'tan daha iyi biliyoruz. E Resulullah niye bunu açıklamadı? E o zaman işte Bedevi saf insanlar yarımada da bu işleri bilmiyordular sonra geldiler Rum kültürü, Faris kültürü, medeniyetini aldılar. İşte burada bu konular var bilmiyordular filandır ellandır işte buradan cilişler oldu He? insan biraz aklı seviyesine inmemiz lazım diyor. Allahu Ekber yani Allah Teala bilmiyordu sen Resulullah'ı saflıkla siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedevlikle mi sustuyorsunuz hani Allah Teala diyor bu risale halibdir kıyamata kadar olan bir risaledir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamdır örnektir hem mesajı getirmiş hem pratiğini yaşamış. E demek ki bu konuda örneğin Resulullah'ın kalanılmaz mı? Yani bunların tutacak bir tarafları yoktur. Bunları Allah rahmetine kavuşturmasa bunların yeri imamın dediği gibi cehennemdir. Evet. Devam Seleften edelim. Seleften bazıları şöyle der. İslam'ın ayağı ancak teslimiyet köprüsü üzerinde sağlanıyor. Seleften bazıları değil. Bazı imamları der. Orada imam koy. Çünkü her selefin sözü alınmaz. Biz imamlarından bahsediyoruz. Seleften bazı imamlardan varit olan bir söz var. Hatta birçokundan olduğu için ad verilmemiş. Yani buna teslim olunmuş bu söze. Ne dedi Türkçe'si? İslam'ın ayağı ancak teslimiyet köprüsü üzerinde sağlamdır. İslam'ın ancak teslimiyet köprüsü üzerinde قَدَمُ الْاِسْلَامِ la يَثْبُتُ illa' ala قَنْتَرَتِ teslimi. Teslimiyet köprüsü üzerine ayağını bastın, kendini cennette bulursun. Yoksa İslamiyet'in kayar, zigzak yapar, cehenneme gidersin. Teslimiyet, kıyamet gününde karşımıza neyle çıkar? Sirat Köprüsü ile çıkar. Sirat Köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskindir. Nasıl geçeriz oradan? Ne kadar yer üzerinde teslimiyet o kadar jet hızıyla sırat üzerinden geçeceğiz. Bak teslimiyet itikatte değil. itikat peşinden amel gelecektir. Ne kadar teslimiyet o kadar jet hızı. İşte burasında sırat köprüsü nasıl yer üzerindeki cennet feriat peketini uygulamaktır. Bu cennete girdin o bir cennete girersin ebediye. Bu köprüden sağlam ayağını bastın, geçtin teslimiyet köprüsünde, sıratta da jet hızıyla cehennemin üzerinden kurtarıp cennete geçersin. Evet, devam et. Elüsünet cemaati Allah hamdolsun tatil, teşbih ve temsilden uzaktır. İşte Elüsünet cemaatin Allah'a iman konusundaki akidesi ve onların imanlarının görüşleri budur. İster onların çağında olsun, isterse sonraki çağlarda olsun, kim onların yolundan giderse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının yöntemine sarılmış olur. Onların arasında bile bulunsa, her kim onlara muhalefet ederse, onlardan değildir. Evet, burada İmam e, İbn-i Kudamel Mehdisi'nin de bir göze, güzel sözü var. O eski tercümede yoktur. Yeni baskıda inşallah bu da çıkacaktır. Burada da İmam İmam e, i̇bn Kudame diyor ki aynen bizim kitabında şey kitabında Num'atil İ'tikad kitabında aynen bu sözleri saydıktan sonra daha fazla imamların sözünü getirir. Diyor ki ve ala hâze derece seleful e, ve ala hâze derece selefu ve immetul halefi radıyallahu anh işte bu bunun üzerine ittifak etmişler diyor cem selef ve hadef hepsi bunu kabul etmiş kullahum kulluhum, kulluhum muttafikun hepsi ne üzerine ittifak etmişler alel al iqrari vel imrari vel ithbati lima min as sifati fi kitabillahi ve sunnati rasulih iqrar olduğu gibi kabul etmek Allahu tealanın kitabında gelen sünnetinde gelen sıfatları min gayri ta'rudin li ta'wilih ne tevil ederler onu, ne iptal ederler. وَكَدْ اُمِرْنَا بِالْاِقْتِدَاءِ لِاَثَارِهِمْ وَالْاِقْتِدَاءِ بِمَنَارِهِمْ Biz de Allah tarafından emrolunduk, Resulullah tarafından bunların izinde gitmeye, bunların yollarını çendimize rehber etmeye. İşte bak bu da 600 senesinde yaşayan büyük bir imam İbn Kudame'nin tavsiyesidir. Onun arkadaşlar bizi hiç kimse ilgilendirmez. Ne kadar büyük imam olsun, ne kadar neyin neyi olsun. Doğru söylediği şeyde başımızın üzerinde yeri var. Ashaba, tabiine, tabu tabine dört imama muhalefet etti, itikad meselesinde olmaz olmaz. Noktası koyulan meselelerde kusura bakma deriz. Bu konuda bizim imamımız değiliz. Diğer konuda evet seni dönebiliriz. Çünkü vircül koyulsa evet diyeriz iştahat etmişsin. Yan doğrudur, yan racihtir, yan mercehtir. Ama nokta koyulan meselelerde burada şansımız yoktur. Evet bu da isim-sifat tevhidinin meselesidir. O da nedir? Hakkıyla Allah'a teslim olmaktır. Allah ne demişti kendi isim ile ilgili? oları olduğu gibi kabul edip olduğu gibi kabul edip bir şart sadece keyfiyetini intihantarlası kabul edeceğiz, o bir tarafa bırakacağız. 26 sene sabredeceksin. Cennette bu soruya hakikat, hakika olarak Rabbil alemi görüp bu soru artık sormaya gerek kalmaz. Ama şeytan seni kaydırmak için elinden geldiğini yapar. Allah bizi şeytana uyanlardan eylemez hidayet, sirat-ı müstakimi bize göstersin. Hakkı göstersin, ona tabi et, olmayı bize nasip etsin. Batılı de bizi apaçuk göstersin. Ondan da uzak durmayı e, dur, duranlardan bize eylesin. Ve bütün Müslümanlar da Allah hidayet eylesin. Unutmayalım da Suriye'deki kardeşlerimiz sinin da duamızdan, duamızdan onları da unutmayalım. Çünkü o kıştır. Hem mucahitler şu anda cephede zor durumdalar. Hem muhacirler oldukları yerde zor durumdalar. Hem orada başlarına bamba yakanlar zor durumdalar. Kıştır, savuktır ısıtıcı bir şey yoktur yiyecek yoktur, içecek yoktur. Biz de burada oturmuşuz güzel e, sobanın, kaliferin altında yemek yiyoruz, ders yapıyoruz, ısınıyoruz ama onları da biz duamızdan unutmayalım. Allah bize oğalara yardım olsun. İnsanlar e, İslam'ı da her her üstün kıldırsın. Ve bizi ve onları muvaffak eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin.